Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açıklar veririz 95.0 kalmışla güneşiyoruz. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Keremciğim. Güneşli Pazartesi'ler filmini de hatırlatarak güzel bir güneşli evet, günler. Evet, güzel bir gün. Sevgili dinleyenlerimize selamlamızı ileterek başlamış olalım programımıza. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım her daim. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Aynı zamanda Instagram hesabımız var. Bir de podcast kanallarının tamamında olduğumuzu söyleyelim. Eski programlarımızı kaçıran, dinlemek isteyen sevgili dinleyenlerimiz ulaşabilirler birçoğunda. Seviniriz. Evet, sen bir derleme toparlama aşamasındasın sanırım yine. Evet, efendim e, biz isimlerden bahsediyoruz. Bu yayın döneminin başından beri altla lakab, san, nam, e, bütün künye e, hmm. benzer sözcükler üzerinden gittik daha çok insanın insana isim koyma macerası üzerinden gidiyoruz ama hayvanlara ve başka şeylere isim verme üzerine de bol bol konuştuk. Son haftalarda doğadan gelen insan isimleri üzerine konuşuyoruz. Eski programlarımızı dinlemiş dinleyicilerimiz anımsarlar. Biz bu yayın dönemi, bu program başlığımızı sevgili Ömer Madra'nın da bir katkısı ve ilgisini çeken bir konu başlığından yola çıkarak aslında başlatmıştık. Bu Türkçe'de e, vurmak, kırmak, savaş, askerlik, e, savaş aleti, bir takım e, doğal afetler ile e, ilgili ne kadar çok insan ismi var buna çok dikkat etmiş ve hayli uzun da bir liste çıkarmış. E, evvelce bu programları dinlememiş olanlar ve ilgisi çekenler varsa Twitter'da bu listeyi yayınlamıştık. Biz de hı hı. üstüne pek çok ad ekledik. Şimdi bu noktaya girdiğimizde buradan doğada da işte kasırga, fırtına gibi korkunç ya da afet olarak andığımız isimler var dedik fakat doğanın daha güzel, yumuşak, latif adlarını da insan üstüne alıyor, çocuklarına koyuyor diyerek o noktaya geldik. En son suyla ilgili isimlerden bahsediyorduk. Bu suyun hmm. sağaltıcı E, yanı e, yaşam kaynağı oluşu en başta. E, aynı zamanda temizlik ve arınmayla ilgili e, etkisinden dolayı. sadelik değil mi? Evet. Ben haklı, şeffaf olması. Evet, e, çok isim var. Evet, çok. E, başlamıştık, devam su ediyoruz. Su kendisi bile kullanılıyor. Hatta bir dönem çok şeydi yani, değil mi? Hatta bir su üzerine de bir program yaptık gibi hatırlıyorum ama Kerem. Evet, yaptık. Evet. Geçen program Deniz'den, Derya'dan, Çağlayan'dan e, bahsettik. Devam ediyoruz şimdi. Evet. E, çise aklıma gelenlerden bir tanesi. Sen dedin var çok. Ben de hiç Çise ismi duymadım mesela. Allah Allah. Allah. Evet, çise duydum da Çise duymadım. Duymuştum ben evet. Çise orta Türkçe. Çise işte hafifçe yağmur, yağmak sözcüğünden edilmiştir. Bu sözcük de eski Türkçe çi. Müşakke yok. Ç ve i. Nem, yaşlı sözcüğünden. Türkiye Türkçesinde de işte bu artı SE e ekiyle türetilmişti. Eee çiseledi, çile çileli kullanımı var. Bu Kıpçak, Kıpçakça. E, bu çiseledi demek ince yağmur yağdı demekmiş Kıpçakçaca. Hı. Hmm. Ve biz de çiseledi diyoruz. Evet diyoruz. Evet ama çiseledi ismi duymak. Çiseledi, çile hala duymadım. Şimdi duydum. Artık unutma. <gülme> Bugün hayatı hiç unutmayacaksın. Evet buyurun. Bekali, ben evet ben de ırmağı söyleyeyim. E, i̇smet Seki Eyiboğlu'nun e, gene Türk dilinin etimolojik sözlüğünden ilerliyorum. E, eski Türkçe bir sözcük e, aslında e, ırlamak, e, yırlamak diye bir fiil var. Hı -hı. Türkü söylemek anlamına geliyor. Hatta ıra denir e, eski metinlerde Türkiye. Allah Allah. Evet efendim. Bu yine şiirde şey, bolca şeyi evet. yani karakter ıra Akar, ne, o, o da var. O da rotürçi mi acaba? Rotürçi miydi? Kulağa öyle geliyor ama evet. iddia da bulunmayalım ama ırlamak ve yırlamak türkü söylemek anlamı geliyor. E, türkü söylercesine bir ses çıkardığı için ırmak akarken çok şairane geldi gene bana bu. O yırlamaktan ırmak şeklinde ismesi ki Ebu Ol açıklamış. Evet köken bilimciler yani kökenle ilgili araştırma yapanlar pek inançsız dinledin Kerem ama yok ayrı ayrı şey tabii ister istemez hani bilgi ulaşmak tabii ki zor bir anlamda şaşırtıcı oluyor bu da Anlaşma bir Allah'ın zenginlik oluyor Nishayam evet. ırmakla ilgili orta Türkçe ırmak dere vadisi sözcüden evrilmiştir diyor bu sözcük Hı. eski Türkçe ır veya yır yarmak ayırmak fiilinden Türkçe Türkçesi işte artı mak ekiyle türetilmiştir diyor sen bambaşka ya. bir şey söyleyeyim ki ben evet, şaşırdım aldım evet. gözlerimle bel attım sevgili dinleyiciler biz yan yanayız bugün program yaparken <gülüyor> ben Kerem'in suratındaki ifadeyi gördüğüm için evet bazen e, özellikle İsmet Seki Eyvoğlu'yla Nişanyan'ın ayrı noktalara düştüğü oluyor bir takım sözcüklerde uçakça evet. e, e, da aynı kelimeymiş yani ırmak e, ırmak deniliyor yani a, a, ark akarsu demekmiş Ve aynı şekilde ırmakta deniliyormuş Kıpçakca. Evet, biz evet. arkı farklı bir anlamda kullanıyoruz ama gene tabii suyun aktığı o yol. Neden yarmak acaba belli bir kara parçasını yararak ortasından aktığı için mi? Evet, bayağı farklı olmuş. Evet. Pınar'la devam ediyoruz efendim. Ee, gene eski Türkçe bir e, köken olarak açıklanmış. İsmet Seki Eyvonlu'nun etimolojik sözlüğünde. Mıdhar. Ee, yumuşak yeyle bu. Yani mıngar değil, mınhar e, hmm. su gözü anlamına geliyormuş. Zaten pınarın bugünkü anlamı da böyle. Kaşgarlı'nın divanı Lugatit Türk'ünde e, geçiyor. E, karşımıza çıkıyor mınhar haliyle. Daha sonra mınar, bınar ve en son kullandığımız pınar haline geliyor. Zaten Türkçede bu mb değişikliği çok fazla vardır. Eski Türkçeden bugüne gelen sözcüklerde. Böyle Bunlar sadece nişan yanında yalnızca Oğulca'da örneği var diyor. Yani Aynı anlamda su gözü çeşme sözcüğünden evliliyor ama yalnızca Oğulca'da görüldüğünden bahsediyor. Hmm. Ben nehir kelimesine bakayım istersen. İsterim. E, bu Arapça nehre kökünden gelen nahr, akarsu ırmak sözcüğünden alıntıymış. Bu sözcük de Aramice, Suriyanice nehre kökünden gelen aynı anlama gelen nahar sözcüğüyle eş kökenlidir. Bu sözcük de İbranice aynı anlama gelen Nahar sözcüğüyle eş kökenlidir. Bu, bu sözcük Akatça aynı anlama gelen Nahru sözcüğüyle de eş kökenliymiş. Hmm. Hep e, coğrafya olarak birbirine yakın komşu evet. kardeş diyemiyorum ne yazık ki. yani Aslında biz etimolojiye baktığımızda ne kadar da kardeş olduğunu görüyoruz aslında toplumların. Evet. E, özellikle yakın coğrafyalarda. Kardeş olmadığını savunanlar Şey, kelimelerin, kelimelerin kökenlerine baksınlar efendim. Evet efendim. Açık radyo dinleyicileri arasında pek olduğunu sanmıyorum ama. Efendim o zaman Sazak geçiyorum ben. Geçeceğim. E, Sazak da çok soyadı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ee, Sazak diye kişi ismi ismine ben denk gelmedim ama so soyada çok denk geldi. Hatta Derya Sazak vardır gazeteci. Evet. Yani hem ismi hem soyadı böyle su ile ilgili olan evet. bir isimmiş. O da ikim. İspanyol bahçıvan üreticilerden, başkanlardan vardı bir. Soya da olan mı? Evet, hmm. hatırlayamamışım diyorum. Ismini. Ben de bilemedim. Efendim, sazak Türkçe bir sözcük. Ee, saz köküne ak eki geliyor. Sazlık bataklık yer manasında. Aynı zamanda ırmak ve derelerde esen sert rüzgara da sazak deniyormuş. Ee, bir üçüncü manası daha var. Ee, anlayışlı, kavrayışlı bu sezmekten gelerek sazak oldu gibi bir hmm. açıklama var. Böyle sazak bende. Sen nasıl ilgili son yağmur. yağmur? Son yağmur var. <gülüyor> son yağmur Allah korusun. Ee, eski Türkçe e, gene Kaşgarlı'da karşımıza çıkıyor. Yamgur olarak da kullanılıyor. Ee, sonra yağmur oluyor. Bugünkü tabii ki kullanımı yağmur. Ee, yakına gelen yakına düşen manası var yağmanın. Hı -hı. Yağmaktan e, türetilmiş bir sözcük. Böyle bende. Sulu ilgili kelimelerimiz bitti sanırım. Bitti Keremci. İstersen biraz da böyle sulu değil de <gülüyor> kuru şeylere mi geçiyor? Parça vakti gelmedi mi? Geldi geldi. Çok bir şarkı, kötü bir esprı yapacağım da parça ile ilgili. Yap o zaman. yap öyle bir şarkı. Şimdi, <gülüyor> parçanın şu, isminde şu. leke sözcüğü de geçiyor da bu kadar. E, su ile ilgili sözcüklerden bahsetmişken o leke ve bu su. <gülüyor> Ağzı. Ben son birkaç hafta değil mi böyle bir türleştir bir şeyinde gidiyorum bilmiyorum değildir belki de efendim kötülemeyeyim kendi kendimi. o zaman parçayı anons ediyorum. Şaka Pok'tan geliyor. My name is stain. Açık 95.0 kapsamında güleşiyoruz. devam ediyoruz kelimelerin kökenlerine bakmaya. Karaya çıktık mı? Karaya çıktık. Karaya çıkmışken kayaya çıkalım. Kaya aklıma geldi. Tabii. Hali de kullanılıyor değil mi? Evet. Kaya kelimesinin kökeni eski Türkçe'ye dayanıyor. Kaya salt ve çıplak dağ sözcüğünden evrilmiş. Bu sözcük Moğolca gada. Uçurum kayalık sözcüğüyle de eş kökenliymiş efendim. Bende kaya yok. Kaya yok evet. Sonra e, Meltem sözcüğü var. Hı hı. Meltem sözcüğü İtalyanca mal tempo, kötü hava deyiminden alıntı olabilir demiş Nişaiyan. Hmm. Ancak bu kesin değildir. Bazen bu ibareyi de kullanıyor, hoşuma gidiyor. Bu bir tahmin, bu e, evet, şey bir kesin ha. değildir diyor. Evet, evet. Tüsme Zeki da benzer şeyler söylüyor. Elki açıklama olarak da etimolojisi uzun süreden beri tartışıldığı halde çözümlenemeyen sözcüklerdendir demiş. Hmm. E, Yunanca Meltemi biçimi Türkçeden alınmıştır demiş. Hmm. Yani, evet. Ancak tadı böyle bir kullanım var. Evet. <gülüyor> ee, ben bugün hep İsmet Sekeyboğlu'ndan gidiyorum. Çünkü bir takım e, bulduğum sözcükler Titse aynı açıklamayı e, içeriyorlar. Biraz daha köken bilime indiği için İsmet Sekeyboğlu onu tercih ettim bugün. Rüzgarla devam edelim. Farsça rüzgar e, aslında. Gene divan edebiyatında çok geçen bir sözcüktür. Aslında zaman e, süre ve yazgı anlamlarını da taşır ee, burada bu anlamdan gelip biraz anlam değiştirerek bizim bugün kullandığımız esen yel manasında kullanılıyor ee, günün ayın e, belli kesimlerinde e, rüzgar estiği için hatta hep böyle bu saatli marif takvimi mak, e, vakfı takvimi gibi sayfalı takvimlerde de hep o rüzgarların adlarını e, yazar ya o zamana bağlılıktan dolayı bu zaman manasından geldiğini açıklamış İsmet Zeki Eyüboğlu ama ben başka bir şey düşündüm. <gülüyor> Etimolojik sözlük yazarı gibi kendi tahminimi de ya da bende uyandırdığı duyguyu diyeyim paylaşmak istiyorum aslında. Bu e, zaman gibi e, esip geçişiyle çok paralel buldum ben. Rüzgarla zamanın esip geçişini, hmm. döndürüleme işini e, hmm. öyle bir Şairane anlamda yükleyip paylaşmak istedim yani Kerem'ciğim. Kesin olmamak mı? Birlikte. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de onlar gibi öyle söyleyeyim. Şahiyan'da çok benzer bir durum var. İşte senin dediğin gibi Türkçedeki anlam evrimi gün devirden hava durumuna ve yere doğru evrilmiş. Ee, i̇stersen ben toprağa bakayım. İstiyorum. Ee, Buyur. Toprak eski Türkçe toprak toz kuru toprak sözcüğünden evrilmiş. Bu sözcük de eski Türkçe Topra, tozlanmak fiilinden eski Türkçe artı uk ekiyle türetilmiştir diyor. Bu fiil ise eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan tobu veya tobus, toz sözcüğünden türetilmiştir demiş. Ek açıklama olarak da Moğolca e, tobusu, toz veya ve toprak topara, toz her iki biçim Türkçeden alınmış olmalıdır diyor. Moğolcadaki kullanımı. Yani Moğollar bizden almış evet. anlamında. Hı -hı. Yine eski... Biz yalnız. bilsem Neyse, ben, bir gerekir. biz dedim. Eski Türkçe toburgan, <gülüyor> tozyan, yumuşak, toprak, topraş, tozlaşmak, toprak, töprek, hayvan yeri kurutuncaya dek otunu yemek gibi bir anlamı da varmış. Evet. E, bende de çok benzer küçük farklılık ya da eklemeler var. Öyle e, devam ettirmiş olayım. İsmet Zeki Eyüboğlu'nda burada direkt bu eylemden gelen, topramak eyleminden geliyor şeklinde açıklamış Eyüboğlu. Hı hı. E, topramak da kurumak, katılaşmak manasında. Gene bu topramak e, fiiline Kaşgarlı'nın Divanı Lügatet Türk'ünde e, rastlıyoruz. Bu topramaktan sonuna K gelerek üretildiğine. Sözcüğü söylüyor. E, toprak ismini de ben severim. Aslında yani hemen Aşık Veysel'i de bir andım bu e, sadık yârimiz olan toprak. Aynı su gibi hem hayat kaynağı hem de bir şekilde yani inanca bakacak olursak, inançlı isek geldiğimiz yerde çamurdan yaratıldıkları düşünüldüğünde e, öte yandan gördüğümüz kadarıyla da gittiğimiz de yer Ya, o yüzden bizde en azından öyle. Evet, evet. E <gülüyor> doğru yakılıyor ya da denize atılıyor. Şey versiyonları da var. E, halk ağzında e, torpak şeklinde de kullanımın yaygın olduğundan bahsediyor evet. İsmet sekiyüb oğlu. Böyle buradan hayvanlara geçebiliriz. E, programı da öyle sonlandırırız. E, biz aslında hayvanlardan bahsetmiştik bu. Aslan, kaplan, kurt gibi daha vahşi, yırtıcı hayvanları madranında kulağını çınlattığımız sert, saldırgan vahşi sözcüklerden bahsederken kullandık. Ama bir yandan da Kant'ın yüce kavramını da andık ve yani vahşilikleri dışında olağanüstü bir güzellikleri hatta o vahşilikte de bir güzellik olduğu biçimle, güçle ilgili insanın geçmiş özellikle dönemlerde onlar karşı hislerin içinde korku da vardı hayranlık hepsi yan yana hatta bir tapının varlığı hayvan aynı zamanda o yüzden çok hayvan ismi konmuş bu programda böyle daha sakin yumuşak hayvanlara evet. doğru geçiş yaptık evet harf sırası olarak bilemiyorum karışık söyleyelim istersen karışık söyleyelim bende ne var bakıyorum. Ceylan Ceylan sende var galiba. Yok bende de var. Moğolca Ceyran diye bir sözcük var. Ceyran. Ceyran evet. Hmm. Ceyran e, bilinen bu işte güzel gözlü, güzel yürüyüşlü yaratıp burada bir parantez açmak isterim. Aslında e, Ceylan ve geyik Türk toplumunda da o kadar kutsal sayılan hem güzelliğiyle hem bu geyik e, özellikle e, boynuzlarıyla pek çok amblemlerde hmm. E, inanışlarla ilgili hikayelerde yer alan bir hayvan. O, çok fazla isim var. Yani Ahu'dan işte Maral'a e, Ceren'den Karaca'ya e, hatta Meral'de zaten evet, Maral'la e, ses değişimiyle olan bir sözcük. E, onu bir almış an, olayım. E, Ceylan halk dilinde Ceren olarak, Ceyran olarak, Ceren olarak geçiyor bilgisi de var. İsmet Zekiyeyivoğlu'nda. Ben de Ceylan bu kadar Keremciğim. Nişan Hanım Moğolca Cegere kelimesinden bahsediyor köken olarak. Bu da yaban keçisi antilop sözcüğünden alıntıdır demiş. Ceylanlara devam edelim istersen. Maral var. Edelim. Maral farça, maral aynı anlamda dişi geyik sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük de Moğolca maral geyik sözcüğünden alıntıdır demiş. de meral maral ile ilgili Bilgi var mı? Yok. Sadece meral, maral iki kullanımı da oldu ama sonuçta aynı anlamı geldiği bilgisi var. Hı hı. Ee, Başka kelime var mı? Evet. E, bende ku var. Yani şey. Farsça Farsça gu ve gov yani yumuşak g ile ikinci söylediğim, gov'un yumuşak g ile söylendiğini düşünebiliriz. Ee, anlamı gene ku oradan ku ku Ve kuğu şekline geldiği bilgisi var İsmet Seki Eyüboğlu'nda. E, okunuştaki bu ses değişikliği nedeniyle guğu olarak da söylendiği sonra bugünkü kullandığımız kuğunun yaygın hale geldiği ve e, bunun da yansıma bir sözcük olabileceği bilgisi var. Özellikle e, kuğuların böyle guğu gu, gu gibi ses <gülüyor> çıkarmasına e, paralel olarak bu ismin e, konmuş olabileceği söyleniyor. E, Grekçe'de de kuknos sözcüğü ku anlamına geliyormuş. Latince'de e, siknus gibi c-y-c diye başlıyor. Yanlış telaffuz etmiş olmayayım. Benzeyişleri açısından e, ilgi çekici. İspanyolca'da da cisneymiş mesela. Cisney. Evet cisney. Hmm, çok güzel ama Nişanya. Ama e, farklı bir şey. <gülüyor> eski Türkçe aynı anlama gelen kugu. Kuş sözcüğünden evrilmiştir demiş ku ile ilgili olarak. Hımm. Değişik. Ben bir, bir iki hayvan daha var. Onları daha e, söylemek isterim. Lütfen. Kumru var mıydı sende? Kumru var. Kuru, kumru çok kısa. Arapçadan geliyor. Kumri zaten Hı -hı. kumrunun Arapçadaki ismiymiş. O şekilde var. Ama bu sözcük Nişanyan Arapça kamar ay sözcüğünden türetilmiş olabilir demiş. Allah Allah. Ancak bu yine kesin değildir demiş. Kendisi. Neden ama ne alaka? Ben Beryaz iyice bugün biz inançsız inançsız. Bizim sözcükte öyle değil. Ya, ne bileyim böyle ak ak Şah olmasıyla ilgili ama kumru öyle değil, değil ki, yani, evet, evet, kahve Hatta Ege'de de böyle daha değişiktir, daha böyle ama küllü bir kumri, rengi kumri Arapça aynı zamanda güvercin demekmiş, sadece evet. şey değil. O yüzden acaba renkten dolayı Ama ay hiç benziyor mu aya yani? Ben mi? Ben de ya ben, ben. Ben zorla benzetmeye çalışıyorum. Hayvanlardan biz anlamayanlarda ben çok yavruymuşumdur. <gülüyor> Kumruyu ayır dedemez. Aa bu kumru muydu der. Ben hmm. de nasıl ayırt edemediklerine çok şaşırırım. Bambaşka iki hayvandır. Ama tabii gene de çok belirgin bir benzerlikleri var. Aynı familyadan geliyorlar. Ben Arapça kumruydan geldi diyorum. Ben artık bu etimoloji işini yapa yapa bir süre sonra böyle iddialı bir hal gelmiş. Bence öyle. <gülüyor> <gülüyor> e, tuna kelimesine bakalım. Fransızca ton orkynos balığı sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tunnus sözcüğünden evrilmiştir demiş Nişanyan. Bu sözcük de eski Yunanca aynı anlama gelen tinnos sözcüğünden alıntıdır demiş. Ek açıklama olarak da İngilizce tuna yani bu aynı anlamda biçimi son yıllarda yaygınlaştırmıştır diyor. Hakatı değil mi? Evet. Ee, E senin güzel oğlunun ikinci ismi de Tunay'dı değil ama mi? Ama işte tam onu söylüyor. Nehir adıyla ilgisi yokmuş efendim. Ha. <gülüyor> evet. evet batıda da Danuk deniyor Tunay'a sanıyorum. Hatta Johann Strauss'un Blue Danuk diye meşhur bir çok sevilen... E Almanca'da çok sevilen. Donau diye geçiyor. Ha. Donau değil mi? Avusturya'da, Almanya'da bir, Donau diye geçiyor. Tunay'la Tunay... benzer bir kulağıma gelen sesler var aslında. Var evet ama işte o, o kelimenin kökeni aynı köken değil. Nişanyan'ın iddia ettiğine göre. Tamam. E, Tuna kelimesinden Yunus kelimesine de bakalım. Yunus ismine bakalım daha doğrusu. Öylece de bitirelim diyorsun. Evet. Tamam. E, Yunus Kur'an'da da adı geçen bir peygamber. Zünnun Arapçası isminden söylemiştir demiş Nişanyan. Bu özel isim de İyonaz. İşte Tevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi. Bu da Orta Yunanca özel isminden alıntıdır demiş. E, bu özel isim işte aynı anlama gelen Yonah, İbranice özel isminden alıntı. E, bu özel isim İbranice Yonah kumur sözcüğünden türetilmiş olabilir. İyice kafa. <gülüyor> Bugün dinleyicilerin kafasını çok karıştıracağız. Yunus ama kumurdan geliyor diyorsun. Evet. Yani Birçok kaynak da öyle gösteriyor. Evet, doğru, ben de doğru. şaşırdım. Ben de etimolojiturkçe.com'a baktım. Aynı şey. Bu İngilizce Yonah doğrudan İbranice'den alınmıştır. Fransızca ve İngilizce Jonas, işte Latince'ye yon, Jonas, Yunanca'dan alınmıştır demiş. Arapça isimdeki S se, sesi ise Yunani bir kaynağı düşündürür demiş. Selahattin bize bit dedi. bitti dedi. Bitti dedi, bitti zaten. ise bitmiştir. Sevgili Selahattin'e sevgilerimizi iletelim. Sevgili dinleyicilerimize iyi haftalar dileyelim. Doğayla ilgili biraz daha elimizde bir şeyler kaldı. Haftaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet. Ee, doğayla... Baş, başa, Baş kalın. başa kalın. Evet. Fırsat kazasın. yaratın. Başka kalınız iyi haftalar. İyi haftalar.